''Seni bana karşı kim koruyacak?'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'' dedi. Bunun üzerine Cebrail beyazlar giymiş bir adam olarak göründü ve adamı göğsünden geriye doğru itti. Kılıç Dusur'un elinden düştü, peygamber de kılıcı aldı. Cebrail Dusur'un önünden kayboldu. Dusur bir melek gördüğünü anlamıştı. Peygamber ''Seni bana karşı kim koruyacak?'' diye sordu. Dusur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 Ve Medine'den çok uzakta olmayan Beni Nadir kabilesi civarındaki evine ulaşmıştı. Onun Kureyş'i öcü almaya teşvik eden şiirlerinin yanı sıra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarını aşağılayan şiirleri de vardı. Arabistan'da tutulan bir şair, insanların tümünün görüşünü temsil ediyor denilebilirdi. Çünkü böyle bir şairin mısraları dilden dile dolaşırdı. Şair eğer ise iyilik kaynağı, kötüyse kötülük kaynağı olurdu. Bir gün peygamber şöyle dua etti. Ya Rabbi, beni Kabe İbni Eşref'ten kurtar. Sen dilediğinden kurtarırsın. O hem kötülük yayıyor hem de kötü şiirler okuyor. Ve yanındakilere, kim bana bu kadar kötülük yapan İbni Eşref'e karşı çıkar? İlk gönüllü, evsli Sa'd İbni Muaz'ın kabilesinden Muhammed İbni Mesleme'ydi. Peygamber ona Sa'da danışmasını söyledi ve dört gönüllü daha bulundu. Bu beş gönüllü yalan söylemeden, hile yapmadan İbni Eşref'e yaklaşılamayacağını biliyorlardı. Aynı zamanda peygamberin bunları yasakladığından da haberdardılar. Bu yüzden peygambere gittiler ve ona zihinlerini meşgul eden bu konuyu açtılar. Peygamber onlara amaçlarına ulaşmak için her şeyi söylemekte serbest oldukları, çünkü savaşta hile ve yalanın serbest olduğunu ve kabın da kendilerine savaş açtığını söyledi. Kağab'ı aldatarak evinden dışarı çıkardılar ve öldürdüler. Paneye kapılan nadir Yahudileri peygambere gittiler ve başkanlarından birinin sebepsiz yere öldürüldüğünü söylediler. Peygamber gelenlerin çoğunun Kağab gibi İslam'a düşman olduklarını biliyordu. Bunu hayal kırıklığı içinde kabul etmek zorunda kaldı. Fakat Yahudilere düşmanca düşüncelere hoşgörü gösterilse de düşmanca etkinliklere hoşgörü gösterilmeyeceği bildirilmeliydi.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 Tek seçenek olan diğer yolunsa bir dezavantajı vardı. Necid'den geçen yola kuyular çok uzaktı. Fakat yaz ayları yakın olduğu için kervana su taşıyan birkaç deve ekleyerek yolu güvenilir hale sokmak mümkündü. Kureyşliler Irak'a 100 bin dirhem değerinde gümüş eşya taşıyan zengin bir kervan göndermek istiyorlardı. Kervan safvanın yönetiminde yol alacaktı. Medine Yahudilerinden bazıları bunu duymuş ve aralarında konuşuyorlardı. O sırada Ensar'dan biri onların söylediklerine kulak misafiri oldu ve duyduklarını hemen peygambere haber verdi. Peygamber, Zeyd'in kumandanlık yeteneği olduğunun farkındaydı. Bu nedenle onu 100 attının komandasında kervanın yolunu kesmek üzere yol üzerindeki su kaynaklarından biri olan Karede'ye gönderdi. Ordunun küçük olması Zeyd'in planını uygulamasını kolaylaştırıyordu. Ani ve görünmeden kervana saldırdılar. Bu ani saldırıdan korkan saffan ve adamları kaçtılar. Zeyd ve adamları yükleriyle birlikte tüm develeri alarak zafer içinde Medine'ye döndüler. Birkaç da köle elde etmişlerdi. Karedeh felaketi, Bekkelilerin Bedir'den beri süren savaş hazırlıklarının hızlandırılmasına neden oldu. Haram ayı olan Recep'le birlikte kış mevsimi ve sonra 625 yılı geçmiş oldu. Bunu takip eden ayda Hafsa ile peygamber evlendiler. Ramazan'ın ve orucun gelişiyle birlikte Müslümanlar büyük bir sevinç daha yaşadılar. Fatıma bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Peygamber çocuğun kulağına ezan okudu ve ona güzel anlamına gelen El Hasan adını verdi. Dolunay çıktığında yani ayın ortalarında Bedir'in yıl dönümü yaşandı. O ayın sonunda peygamber Mekke'den Medine'ye gelen bir atlının getirdiği bir mektup aldı. Mektup amcası Abbas'tandı. Medine'ye doğru yola çıkan 3 bin kişilik orduyu haber veriyordu. 700 yırlı ve 200 atlıları vardı. Eşya taşıyan ve kadınların çardaklarını taşıyan develer sayılmasa bile her askere bir deve düşüyordu. Mektup Medine'ye ulaştığında Kureyş ordusu yola çıkmıştı. Ebu Sufyan, kumandan olarak yanına karısı Hindi ve ikinci karısını da almıştı. Safvan da onun gibi iki karısını getirdi. Diğer liderler ise eşlerinden sadece birini getirmişlerdi. Mutiğim'in oğlu Cübeyr Mekke'de kalmış fakat tüm Habeşistanlı soydaşları gibi cirit atmakta usta olan kölesi Vahşi'yi göndermişti. Vahşi'nin attığı cirit hedefinden çok seyrek şaşardı. Cübeyr ona şöyle demişti. ''Eğer benimkine karşılık Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen seni serbest bırakacağım.'' Hint bunu duymuştu. Ordu konakladığında kampta ne zaman Vahşi'yi görse ona şöyle diyordu. ''Ey karanlıkların babası.'' Git onu söndür ve sonra zevkle seyret. Vahşiye, sahibinin ödülünün yanı sıra kendisinin de ödül vereceğini söylemişti. Ensar ve muhacirlerin düşman gelmeden önce daha bir haftaları vardı. Bu süre içinde şehir duvarları dışında vahanın çeşitli yerlerinde yaşayanlar hayvanlarıyla birlikte şehrin içine yerleştirilmeliydi. Bu görev yerine getirildi ve şehir duvarları dışında ne bir at, ne bir deve, ne de bir koyun kalmadı. Bundan sonra yapılacak iş Mekkelilerin planlarını öğrenmekti. Onların sahildeki batı yolunu takip ettikleri haberi geldi. Bu sırada içeriye doğru yöneldiler ve Medine'nin 5 mil kadar batısında konakladılar. Daha sonra kuzeybatıya birkaç mil yol aldılar ve Medine'ye kuzeyden bakan Uhud Dağı'nın eteklerindeki düzlüğe kamp kurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği haberciler ertesi sabah düşman sayısının gerçekten mektuptaki gibi olduğu haberiyle geri döndüler. Kureyş'in yanı sıra Sakif kabilesinden 100 adamla birlikte Kinane ve diğer müttefiklerinden de temsilciler vardı. 3000'den fazla deve ve 200 at, tüm otlağı ve henüz hasat edilmeyen ekinleri yiyorlardı. Kısa bir süre sonra oralarda yeşillikten eser kalmayacaktı. Orduda hemen saldırma belirtileri görülmüyordu. Bununla birlikte o gece şehrin etrafına asker yerleştirildi. Biri evsli, diğeri hazreçli olan iki saat, yani İbni Muaz ve İbn Ubade, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı dışında beklemek gerektiğine karar verdiler. Usaid ve bir grup askerle gece peygamberin kapısında nöbet tuttular. Peygamber henüz silahlarını kuşanmamıştı. Fakat rüyasında kendisini zırh giymiş bir halde bir koçun üstünde giderken gördü. Elinde bir kılıç vardı. Kılıca baktığında içinde bir diş, Etrafında da kendisinin olduğunu bildiği bir grup büyükbaş hayvanın kurban edildiğini gördü. Ertesi sabah rüyasını arkadaşlarına anlattı ve onu şöyle yorumladı: "Zır Medinedir. Kılıcın içindeki diş bana yöneltilecek olan bir darbeyi, kurban edilen hayvanlar da ashabımdan öldürülecek olanları temsil ediyor. Benim üzerine bindiğim koçsa inşallah öldüreceğimiz kafirlerin bölük başkanlığı işaret ediyor." man bir hikaye Sevgi dineciler Nazife Şişman'ın dilimize çevirdiği Martin Lynch Ebu Bekir Siracettin'in Hazreti Muhammed'in Hayatı adlı kitabını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Adem Karabel. Peygamberin ilk düşüncesi şehrin dışına çıkmayıp içten bir savunma mekanizması kurmaktı. Bununla birlikte kendi görüşüne diğerlerinin de katılıp katılmayacaklarını öğrenmek amacıyla meseleyi istişare etmek için arkadaşlarını topladı. İlk konuşan İbni Übey oldu. Bizim şehrimiz bize karşı hiçbir zaman saldırıya meydan bırakmayan bakire bir şehirdir. Biz bu şehirden büyük kayıplar olmaksızın hiçbir düşmana saldırı için çıkmadık. ''Bu şehre saldıranlarsa hep büyük ayıplarla karşılaştılar. O halde, ey Allah'ın Resulü, onları bırak, ne yaparlarsa yapsınlar. Orada kaldıkça felaket onların olacaktır. Geri döndüklerinde ise amaçlarını yerine getirememiş olarak geri döneceklerdir.'' Ensar ve muhacirlerin yaşlılarından büyük bir grup İbni Übey'in görüşüne katıldılar. Bunun üzerine peygamber, ''Medine'de kalın, kadın ve çocukları kalilere koyun.'' dedi. O böyle konuşunca gençlerden çoğunun şehrin dışına yürüme taraftarı olduğu açığa çıktı. Birisi, ''Ey Allah'ın Resulü!'' dedi. ''Bizi düşmanın yanına götür. Onların bizim korktuğumuzu ve zayıf olduğumuzu düşünmelerine izin verme.'' Bu sözler meclisin her tarafından takdir dolu mırıltılarla desteklendi. Çoğu aynı şeyleri tekrarladı. Bazıları eğer bu kez mahsullerinin böyle harap edilmesine izin verirlerse, bunu, gelecekte Kureyşlileri aynı şeyi yapmaya teşvik etmekten başka bir işe yaramayacağı görüşünü savundular. Hamza ve Sa'd İbni Ubade gibi deneyimli kişiler de bu görüşü desteklemeye başlamıştı. İçlerinden biri, ''Bedir'de 300 adamın vardı. Allah sana onlara karşı zafer verdi. Şimdi ise daha çok adamımız var. Hem de düşman ayağıyla kapımıza dek gelmiş. Yine Allah'a dua ediyor ve zafer vereceğini ümit ediyoruz.'' dedi. Daha sonra yaşlı bir adam olan Evsli Haysem'e ayağa kalktı. Daha önce de anlatılan savunmada kalmanın dezavantajlarından bahsetti. Sonra kişisel bir konuyu açıkladı. Oğlu Sa'd, Bedir'de şehit düşen birkaç Müslümandan biriydi. ''Geçen gece rüyamda.'' dedi. ''Oğlumu gördüm. Görünüşü çok güzeldi. Cennet bahçeleri arasında ona her istediğinin verildiğini gözledim. ''Bize gel ve cennette arkadaşımız ol. Rabbimin bütün vaatlerinin hak olduğunu gördüm.'' dedi. ''Ben yaşlıyım ve Rabbime kavuşmak istiyorum. Ey Allah'ın Resulü! Allah'a dua et de bana şehitlik ve cennette saatle buluşmayı nasip etsin.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayseme için dua etti. Şüphesiz bunu içinden okudu. Çünkü kaynaklarda duanın nasıl olduğu kaydedilmemiş. Daha sonra Ensar'dan biri daha Hazreçli Malik İbni Sinan ayağa kalktı. ''Ey Allah'ın Resulü!'' dedi. ''Önümüzde iki iyi şeyden biri bizi bekliyor.'' Ya Allah bize onlara karşı zafer verecek ki biz bunu bekliyoruz ya da Allah bizi şehitlik mertebesine ulaştıracak. Hangisi olursa olsun fark etmez. Çünkü iki sonuç da iyi. Konuşulanlardan ve onların desteklenmesinden genel kanının şehir dışına çıkmak olduğu anlaşıldı. Peygamber de şehir dışına çıkıp düşmana saldırmaya karar verdi. Öyle vakti cuma namazı için toplandılar. Okunan hutbenin konusu cihat ve onun gerektirdiği çabayla ilgiliydi. Daha sonra peygamber arkadaşlarına savaş için hazırlanma emri verdi. Namazdan sonra peygamberin arkasında iki adam önemli kararlar almak için ona danışmak üzere bekliyorlardı. Bunlardan biri kendini İbrahim dininin temsilcisi kabul eden Ebu Amir'in oğlu Hanzele'ydi. Babasının şimdi Uhud'da düşman kampları arasında olduğundan haberi yoktu. O gün Hanzele'nin birkaç hafta öncesinden belirlenmiş olan düğün günüydü. O İbni Übey'in kızı, kuzeni Cemile ile nişanlıydı savaşa gitmeye kararlı olmasına rağmen düğünü ertelemek istemiyordu. Peygamber düğününü yapmasını ve geceyi Medine'de geçirmesini söyledi. Güneş doğmadan önce çatışma başlayamayacağına göre Hanzele ertesi sabah orduya yetişebilirdi. Ordunun hangi yollardan geçtiğini araştırarak onlara ulaşması mümkündü. Diğer adam Hazreç kabilelerinden Beni Selimeli Abdullah İbni Amr'dı. O, üç yıl kadar önce putperest olarak hac yolculuğuna çıkıp Mina'da Müslüman olan ve daha sonra ikinci akabede peygambere biat eden adamdı. Birkaç gece önce Abdullah, Haysemen'inkine benzer bir rüya görmüştü. Rüyasında ona bir adam gelmişti. O, adamın ensardan mübeşşir olduğunu fark etmişti. Adam, birkaç gün içinde bize geleceksin demişti. Abdullah, neredesin deyince adam cennette. ''Biz orada istediğimiz her şeye sahip oluruz.'' cevabını vermişti. Abdullah'ın ''Sen Bedir'de öldürülmemiş miydin?'' sorusunuysa şöyle cevaplamıştı. ''Evet, öldürüldüm. Fakat bana tekrar hayat verildi.'' Abdullah rüyasını peygambere anlatınca peygamber ona ''Ey Cabir'in babası, bu şehadettir.'' dedi. Abdullah da böyle tahmin ediyordu fakat yine de bunu peygamberin ağzından duymak istemişti. Daha sonra savaş hazırlıklarına başlamak ve çocuklarıyla vedalaşmak için evine döndü. Karısı yeni ölmüştü. Geride ise yedi kız çocuğu ve onlara ağabeylik eden Cabir'i bırakmıştı. Babası eve geldiğinde Cabir çoktan mescitten dönmüş, silahlarını hazırlamaya koyulmuştu. Bedir'de bulunmadığı için bu kez peygamberle savaşa gitmeyi çok istiyordu. Fakat babasının düşüncesi farklıydı. ''Oğlum'' dedi babası. ''Onları, kızlarını kastederek yalnız bırakmamalıyız. Onlar küçük ve çaresizler. Onlar için korkuyorum. Fakat ben Allah'ın Resulü ile birlikte şehit olmak için gidiyorum. Onları da sana emanet ediyorum.'' Müslümanlar ikindi namazında tekrar bir araya geldiler. O zamana kadar yukarı Medineliler hazırlanıp mescide gelmişlerdi bile. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'i kendi evine götürdü. Onlar peygamberin savaş için hazırlanmasına yardım ettiler. Adamlar dışarıda sıralanmış bekliyorlardı. Sa'd ibn Muaz ve kabilesinden birkaç adam onlara kızarak, ''Siz Allah'ın Resulü istemediği ve ona semadan haber gelmediği halde onu savaşa zorladınız. Bırakın da kararı o versin.'' dediler. Peygamber dışarı çıktığında sarığını miferinin üstüne sarmış, zırhını giymiş ve kılıcını kuşanmıştı. Adamlardan çoğu onu görünce biraz önceki sözlerine pişman oldular ve Ey Allah'ın Resulü! Bizim sana karşı çıkmamız söz konusu değil. Sana hangisi iyi görünüyorsa onu yap dediler. Peygamber onlara şu cevabı verdi. Bir peygamber silahlarını kuşandıktan sonra Allah düşmanlarıyla onun arasında hüküm verene kadar onları çıkarmaz. Bu nedenle size emrettiklerimi yapın ve Allah adına ilerleyin. Eğer sebat gösterirseniz zafer sizindir. Daha sonra iki sopa istedi ve onlara 3 sancak bağladı. Evsin sancağını Üseyde, Hazrecin'i Bedir kuyuları ile ilgili tavsiyeyi veren Hubaba, muhacirlerinkini de Mus'aba verdi. Yine ama olan Abdullah İbni Ümmü Mektumu kendi yokluğunda namazları kıldırması için imam tayin etti. Sekip adındaki atına bindi, yayını omzuna astı. Eline de bir mızrak aldı. Başka kimse bineğine binmemişti. 2 saat İbni Ubade ve İbni Muaz peygamberin önünde gidiyordu. Her iki tarafta toplam binden fazla adam vardı. Uhud'a yürüyüş Ordu, Medine ile Uhud'un ortasındaki şeyhene ulaşıncaya kadar güneş batmaya başlamıştı. Bilal ezan okudu. Namazdan sonra peygamber orduyu gözden geçirdi. O zaman yaşları küçük olmasına rağmen savaşa katılmak isteyen sekiz çocuğu fark etti.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 Fakat annesi Rafi'nin kabilesinden biriyle evlenen ve şu anda yetim kalan Necid kabilesinden Semure, kendisinin güreşte Rafi'den daha iyi olduğunu iddia etti. Peygamber de onların kendilerini göstermelerine izin verdi. İki çocuk hemen birbirlerine girdiler ve Semure iddiasının doğru olduğunu ispatladı. Bu nedenle onun da kalmasına izin verildi. Diğerleri evlerine geri gönderildi.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 Tekrar yattılar. Daha sonra hanzere kendisini karısının etkisinden kurtarıp gusül abdesti alacak kadar bile beklemeden silahlarını aldı, zırhını giydi ve evden ayrıldı. Peygamber orduya güneş doğmadan şeyhinden ayrılma emri verdi. Fakat İbni Übey gece boyunca kendi taraftarlarıyla konuşmuştu. Ordu harekete hazır olunca 300 münafıktan oluşan taraftarlarıyla birlikte İbni Übey Medine'ye geri döndü. bir roman, bir hikaye. Sevgi dineciler, Nazife Şişman'ın dilimize çevirdiği Martin Lynch Ebu Bekir Siraceddin'in Hz. Muhammed'in Hayatı adlı kitabını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Adem Karabeyy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 Bunların arasında kendisine en yakın olanlar Zeyd, Zühre kabilesinden kuzeni Sa'd ve Osman İbni Maz'u'nun oğlu Sa'yip'ti. Okçuların arasından elli kişiyi seçip esas gücün sol tarafındaki tepeye yerleştirdi. Onların başına da Evsli Abdullah İbni Cübeyr'i lider olarak görevlendirdi. Onlara bazı emirler verdi ve şöyle dedi. Oklarınızla bizi onların atlılarından koruyun. Onların arkamızdan dolaşıp bize saldırmasına izin vermeyin.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 Talha ve kardeşleri kabileleri için o gün zafer kazanmaya kararlıydılar. Bedir'de onlardan iki kişi kendilerinin esir alınmasına izin vermişlerdi. Ebu Sufyan Uhud'a giderken bunu Talha ve kardeşlerine hatırlatmayı ihmal etmemişti. Musab, peygamberin önünde muhacirlerin sancağını taşıdığı yerden kendi kabilesinin adamlarının da Kureyş sancağını taşıdıklarını gördü. İki düşman ordusu seslerini duyacak kadar birbirlerine yaklaştıklarında Ebu Süfyan ordunun hafifçe önüne çıktı. ''Ey evsiller ve hazretçiler! Alanı boşaltın ve kuzenimi bana bırakın. O zaman biz de size dokunmayız. Çünkü biz size savaş ilan etmedik.'' dedi. Fakat Ensar ona yüksek sesle hakaret ederek cevap verdi. Daha sonra Mekke saflarından bir adam öne atıldı. Hanzel'e öne çıkanın babası olduğunu görünce çok şaşırdı. Adam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 Fakat rüyada gördüğü koç sadece bir tek kurbanı sembolize etmiyordu. Çünkü Talha'nın kardeşi sancağı almış ve Hamza tarafından öldürülmüştü. Daha sonra Zühreli Sa'd, Talha'nın diğer kardeşini boynuna ok saplayarak öldürdü. Talha'nın dört oğlu da birbiri arkasına Ali, Zübeyir ve Evsli Asım İbni Sabit tarafından öldürüldüler. İkisini ölmek üzereyken ordunun gerisine, anneleri Sulafenin yanına taşıdılar.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 Nuseybe, ikinci Akabe'de peygambere biat etmek için Medine'den gelen 70 kadar adamın yanındaki iki kadından biriydi. Geride kalmak onun mizacına aykırıydı. Bu nedenle sabah erkenden kalkmış, kırbasını suyla doldurup hiç olmazsa susuzlara su vermek ve yaralıları tedavi etmek amacıyla yola koyulmuştu. Yanına bir kılıç, bir yay, bir torbada ok almayı ihmal etmemişti.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 Vahanın batısındaki Bedevi kabilelerinden Muzeyneli iki adam kısa bir süre önce Müslüman olmuş ve Mekkelilerin saldırısından habersiz bir şekilde Medine'ye gitmişlerdi. Şehri yarı boş görünce sebebini öğrenmişler ve hemen Uhud'a doğru yola çıkmışlardı. Uhud'a vardıklarında peygamberi selamladılar ve kılıçlarını çekerek safların arasından ilerlediler. Ebu Dücane kırmızı sarıyla verdiği sözde durmuştu. Zübeyir daha sonraları şöyle itiraf ediyordu. Allah'ın Resulü kılıcı bana değil de Ebu Dücani'ye verince içimden kırılmış ve kendi kendime şöyle demiştim. Ben onun babasının kız kardeşi Safiye'nin oğluyum ve Kureyşliyim. Ona gidip diğer adamdan önce kılıcı istedim. Fakat o kılıcı bana değil de ona verdi. Allah'a and olsun Ebu Dücani'nin ne yaptığını izleyeceğim ve onu izledim. Zübeyir daha sonra Ebu Dücani'nin her önüne geleni, kendisi gibi bir biçici kılıcı da bir tırpanmış gibi nasıl kolayca öldürdüğünü ve peygambere verdiği sözü nasıl yerine getirdiğini anlattı. Sonunda kendisinin de Allah ve Resulü daha iyi bilir demek zorunda kaldığını söyledi. Bir roman bir hikaye Sevgili dinleyiciler Nazife Şişman'ın dilimize çevirdiği Martin Lynch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 Abdüddar'ın son sancaktarlarından biriyle yüz yüzeydi. Bir kılıç darbesiyle düşmanın zırhında delik açmıştı. Vahşi bu şansı kaçırmamak için acele etti ve mızrağını atacak şekilde hazırladı. Hamza düşmanını öldürmüş ve birkaç adım atmıştı ki can çekişerek yere yuvarlandı. Vahşi onu hareketsiz kalana kadar bekledikten sonra mızrağını çekti ve bütün hızıyla kampa gitti. Kendi kendine şöyle diyordu. ''Yapmak istediğim şeyi yaptım. Onu sadece özgürlüğüm için öldürdüm.'' Hamza'nın şehit olması Mekke ordusunun verdiği kayıplarda bir değişikliğe neden olmadı. Öldürülen yedi sancaktarın kölelerinden biri olan başka bir Habeşli sancağı kendisi aldı. Fakat bir müddet sonra hemen öldürüldü. Hamza'nın deve kuşu tüyü görünmemesine rağmen Ebu Ducane, Zübeyir ve Ensar'la muhacirlerden diğerleri o günün parolası olan ''Emit, emit, öldür, öldür.''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 Hanzele tam ona vuracakken leisli bir adam Hanzele'yi mızrağıyla yere düşürdü. İkinci bir mızrak darbesiyle de öldürdü. Mekkeliler kamplarına doğru kaçıştıkça savaş alanı peygamberin bulunduğu yerden uzaklaşıyordu. Peygamber kendi adamlarının kazandığını anlamasına rağmen savaşın ayrıntılarını göremiyordu. Fakat bir an gözlerini sanki kuşları seyrediyormuş gibi göklere çevirdi. Bir müddet seyrettikten sonra yanındakilere arkadaşınızı hanzeleyi kastediyordu, ''Melekler yıkıyor.'' dedi. Daha sonraları bir açıklama istercesine bu olayı Cemile'ye anlattı. Gökle yer arasında bulutlardan aldıkları suyu gümüş kaplardan dökerek meleklerin hanzeleyi yıkadıklarını gördüm. Bunun üzerine Cemile, peygambere gördüğü rüyayı ve kocasının nasıl savaşa geç kalma korkusuyla gusül abdestini almadan yola koyulduğunu anlattı. Müslümanlar düşman saflarının tümünün kırıldığı noktaya kadar ilerlediler.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 Liderleri Peygamber'in ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair emrini hatırlattı. Fakat onlar dinlemediler. Savaş bitti ve kafirler kaçtı dediler. Yaklaşık 40 tanesi Abdullah ve diğer 10 kişiyi orada bırakarak savaş alanına gittiler. O zamana dek Mekke ordusunun süvarileri hiçbir işe yaramamışlardı.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 Savaş naraları birdenbire değişti ve Kureyşlerin ey Hubel, ey Uzza sesleri alanı doldurdu. Atlıların saldırısından kurtulan ve geride kalan Müslümanların çoğu korkmuşlar ve sığma umuduyla daha doğru kaçmışlardı. Kulakları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesine karşı sağır, zihinleri de kaçmaktan başka her türlü düşünceye kapalıydı. Müslümanların çoğu savaş alanındaydı. Fakat daha önceki cesaretleri kırılmış ve sayıca düşmandan çok az kalmışlardı. Adım adım Uhud'a, peygamberin bulunduğu yere doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Peygamber ve içinde iki kadının da bulunduğu grup düşmanın üstüne arka arkaya okuyadırıyordu. Savaş, aleyhlerine dönmeye başladığında ilk düşünceleri peygamberi korumak olan birçok Müslüman da yanlarına gelip onlara katılmıştı. Onlara ilk katılanlar arasında muzeyneli iki adam Veb ve Haris de vardı. Küçük bir düşman grubu sollarından kendilerine doğru yaklaşıyordu. Bu gruba karşı kim çıkacak dedi peygamber. Veb hemen ben ey Allah'ın Resulü dedi ve onları öyle hızla ok yağmuruna tuttu ki düşmanlar oku atan grubun büyük olduğunu düşünerek geri çekildiler. Bir başka grup atlı onlara yaklaşırken peygamber, ''Bunlara karşı kim gidecek?'' dedi. Ve yine, ''Ben ey Allah'ın Resulü'' dedi ve onlarla sanki kendisi bir adam değil de bir orduymuş gibi savaştı. Düşman grubu yine geri çekildi. Düşman saflarının arasından bir grup yine onlara doğru yöneldi. Peygamber, ''Peki bunlara karşı kim çıkacak?'' dedi. Ve ben çıkacağım deyince, peygamber, ''O halde kalk'' dedi ve ''Neşeli ol, çünkü cennet senindir.'' Vehb, sevinçle ayağa kalktı ve kılıcını sallarken şöyle diyordu. Allah'a andolsun hiç aman vermeyeceğim ve aman dilemeyeceğim. Vehb, düşman grubunun içine daldığında, peygamber ve arkadaşları onun cesaret ve yiğitliğini gözlemekten kendilerini alamadılar ve bir süre silah atmayı durdurdular. Vehb, düşmanı yarıp karşı tarafa geçmişti. Geri dönüp tekrar düşman grubunun ortasında daldığında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım ona merhamet et, dedi. Ve hep düşmanlarla her tarafından yaralanıp şehit oluncaya kadar savaştı. Daha sonra onu bulduklarında üzerinde yirmi mızrak yarası vardı. Kılıç darbelerinden başka bir tek mızrak darbesi bile onu öldürmeye yetecek kadar derindi. Onun bu şekilde dövüştüğünü görenler onu hiçbir zaman unutmadılar. Ömer sonraki yıllarda şöyle derdi.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 O sırada karşı saflardan kimliğini açıkça söyleyen bir adam çıktı ve ''Bana karşı kim çıkacak? Ben Atik'in oğluyum.'' dedi. Bu adam, Ayşe'nin tek öz erkek kardeşi ve ailenin tek Müslüman olmayan ferdi olan Ebu Bekir'in oğlu Abdülkabe'ydi. Ebu Bekir, kılıcını ve mızrağını çekip ilerledi. Fakat peygamber ondan önce davrandı. ''Kılıcını kınına sok.'' dedi. ''Ve yerine dön. Bize arkadaşlık et.''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 Onlar peygamberin yanına ulaşmadan önce düşman tarafından atılan bir taşla peygamberin alt dudağı yırtılmış ve dişlerinden biri kırılmıştı. Birdenbire yüzünü kan kapladı. Fakat o elinden geldiğince acısını göstermeyerek Ali ve diğerlerini iyi olduğu konusunda teskin etti. Kan kaybından zayıf düşüp bayılan talha dışında hepsi düşmanın üstüne tekrar yöneldiler. Peygamber Ebu Bekir'e kuzenine bak dedi. Fakat Talha hemen kendine geldi. Onun yerine ileriki saflara Zühreli Sa'd ve Hazreçli Haris İbni Simme katılmıştı.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 yeni grupla desteklenen Ali ve arkadaşları düşmana öyle ölüm saçtılar ki, müşriklerin geri çekilmesiyle birlikte şehit olan beş ensarın cesedi de açığa çıktı. Peygamber onlara baktı, dua etti. Fakat yatanların arasından biri ona doğru ilerlemek için zeminde biraz süründü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmek için iki adam gönderdi. Bacağını yastık gibi adamın başının altına koydu ve adam ölünceye dek hareketsizce orada tuttu. Peygamber şöyle dedi. Bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Daha sonraki yıllarda da o günün ne kadar muhteşem ve hayır dolu bir gün olduğunu hatırlar ve şöyle derdi. Keşke o dağ eteklerinde arkadaşlarımla birlikte öylece kalsaydım. Müşrikler yavaş yavaş kaybettiği alanları tekrar kazanmaya başlamıştı.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 Gruba hızla bir göz atarak hedefini hemen fark etti. Atını mahmuzlayıp hiçbir miyferin dayanamayacağı güçlü bir kılıç darbesi indirdi. Fakat Talha hemen peygamberin yanındaydı ve kılıcı görür görmez kendini peygamberin önüne attı. Hayatı boyunca kullanamayacağı bir elinin parmaklarını kaybederek başka bir yara almaksızın darbeden kurtulmuştu. Darbe hemen peygamberin başının yanından geçmiş, miyferine çarpıp iki demir parçasının peygamberin yüzüne saplanmasına neden olmuştu. Omzundan geçerken de iki kat zırhını parçalamıştı. Başının yan tarafına gelen bu darbeyle peygamberin yere düştüğünü gören kafir atını mahmuzlayıp geldiği hızla geri gitti. Fakat diğerleri yine de saldırıya karşı peygamberi çevrelediler. Mahzumlu Şembas peygamberin önünde vuruluncaya kadar savaştı. Öyle ki peygamber onu yaşayan bir zırha benzettiğini söylemiştir. O vurulunca yerine başka bir adam geçti. Arkasından da kılıcını çekmiş bir halde Museybe bekliyordu. Bir ses, belki de İbni Kamiya, ''Muhammed öldürüldü!'' diye bağırdı. Bu ses tüm düşmanı kapladı ve hepsi Hubel ve Uzlayı övüp yücelten sözler söylediler. Uhud bu sözlerle çınlıyordu. Kaçıp dağa sığınan Müslümanlar pişman olmuş ve üzülmüşlerdi. Cesaretini kaybeden daha birçok Müslüman da elinden geldiğince hızla dağa doğru kaçıyordu. Fakat istisnalar da vardı. Bunlardan biri de peygamberin hizmetçisi Enes'in dayısı. Bu isim ona dayısından sonra verilmişti. Nadr'ın oğlu Enes'ti. Peygamberin Bedir'de bir okla öldürülen oğlunun Firdevs cennetinde olduğunu haber verdiği kadının Enes'in kız kardeşi yani Nadr'ın kızıydı. Enes yaşama arzusunu yitirmiş ve kendilerinde ne savaşa devam etme ne de kaçma isteği kalmamış iki arkadaşını gördü. Niye burada oturuyorsunuz?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 Savaştan sonra Enes'i 80'den fazla yara almış bir halde buldular. Yaralardan tanınmayacak hale gelmişti. Onu kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi. Düzlüğün arka tarafındaki yüksekliğe sığınmak isteyen müminler için geri çekilmeleri daha da kolay hale gelmişti. Çünkü müşriklerin çoğu savaşın bittiğini düşünerek çabalarını azaltmışlardı. Henüz ölüler sayılmamıştı. Fakat tahminen Bedir'dekilere tekabül edecek kadar Müslümanı şehit etmişlerdi.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 Düşman çekilir çekilmez ayağa kalktı ve arkadaşlarına kendisini takip etmelerini söyleyerek düşmanı gözleyebilecekleri ve sığınabilecekleri bir nehir yatağına doğru ilerledi. Fakat peygamber yüzüne saplanan metal parçaları nedeniyle çok acı çekiyordu. Bu yüzden bir müddet durdular ve Ebu Ubeyde birbiri arkasına iki metal parçasını dişleriyle peygamberin yüzünden çıkardı. Fakat yara tekrar kanamaya başladı.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 Daha sonra yaklaştıkça Ka'ap baktığı kişinin gözlerinde başkalarıyla karıştırılamayacak olan o parlaklığı görünce arkasındakilere Ey Müslümanlar gözünüz aydın bu Allah'ın Resulü diye bağırdı. Peygamber ona sessiz olmasını söyledi. Bu haber ağızdan ağıza dolaştı. Herkes aceleyle geliyor ve onun yaşadığını bizzat kendi gözleriyle görmek istiyordu. Sevinçleri o kadar büyüktü ki sanki yenilgi bir anda zafere dönüşmüştü. Fakat Kab'ın sevinçle bağıran sesini yakındaki bir Kureyş süvarisi duymuştu. O, Umeyye'nin kardeşi, Ubey, yani Avd adlı atının üstündeyken peygamberi öldüreceğine yemin eden adamdı. Kurbanının ölüm haberini duymuş ve cesedini gözleriyle görmek için araştırıyordu. Tam o sırada Kab'ın sesini duymuş ve vadi yatağına doğru ilerlemeye başlamıştı. Müslümanlar onu görünce karşılamak için ona doğru döndüler. Ey Muhammed, dedi Ubey. ''Eğer sen kaçarsan ben seni bulamaz mıyım?'' Asaptan bir grup peygamberin çevresini sardı. Diğerleri de Ubey'e saldırmak üzereydiler. O sırada peygamber onlara ellerini bırakmalarını söyledi. Daha sonra bu olayı anlatanlar peygamberin kendilerine bir devenin arkasındaki sinekleri kovması gibi itip onların arasından kurtulduğunu söylediler. Peygamber Haris İbni Simbe'nin elinden mızrağını aldı ve hepsinin önüne çıktı. Hiçbiri hareket etmek sizin onun bu cesaretine ve kararlılığına baka kaldılar. İçlerinden birinin dediği gibi, Allah'ın Resulü bir şey yapmaya niyet ederse hiçbir güç onu o işi yapmaktan alıkoyamazdı. Ubey kılıcı havada peygambere yaklaştı. Fakat o vurmadan peygamber mızrağıyla Ubey'i boynundan vurdu. Ubey bir boğa gibi bağırdı. Denedeyse atından düşüyordu. Fakat dengesini tekrar sağladı ve arkasını dönüp yokuş aşağı Mekke kampına doğru hızla kaçmaya başladı. Kampta yeğeni safvan ve kabilesinden başka adamlar toplanmış duruyorlardı. Ubey kontrol edemediği bir ses tonuyla "Muhammed beni vurdu." dedi. Adamlar onun yarasına baktılar ve hafif olduğunu söylediler. Fakat o yarasının çok ağır ve öldürücü olduğuna bir kez inanmıştı. Gerçekten de onun bu inancı sonradan doğru çıktı. Bana ''Seni öldüreceğim'' dedi. Eğer bana bir tokat bile atsaydı, and olsun beni öldürürdü. Bu haber karşısında müşrikler, Muhammed ölmemiş diye endişelenmeye başladılar. Fakat Ubey kendinde olmadığı için miferli bir adamı bir başkasıyla karıştırmış olabilir diye düşündüler. Peygamber ve arkadaşları nehir yatağına ulaştıklarında Ali kalkanına bir kayanın kovuğundaki sudan doldurarak peygambere getirdi. Su durgun olduğu için çok kokuyordu. Bu nedenle çok susamasına rağmen peygamber suyu içmedi. Bir kısmıyla yüzünü yıkadı sonra hala düzlüğe yakın olduklarından biraz daha yukarıya tırmanma emri verdi. Önündeki kayanın üstüne çıkıp tırmanmaya devam etmek istiyordu.